Oh, gel gör beni beni, oh, Çok değerli, sevgili kardeşlerim. Allah Teala azzetlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Ebu Abdurrahman es-Fulemi isimli büyük alemin Tabakatü's-Sufiyye isiminin 157. sayfasında kalmıştık. Okumaya devam edeceğiz. Konu geçen hafta başlamıştı. Cüneydi Bağdadi isimli çok büyük, çok meşhur efendim tasavvuf büyüğünün Seyyid-i Taife denilen tasavvuf erbabının efendisi, soydusu manasına gelen bir lakapla anılan Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Hayatının kısa bilgilerini vermiştik. Ne zaman doğdu, nerede doğdu, Nerede yetişti? Hocaları kimler? Efendim ne zaman vefat etti? Onları geçen hafta okumuştuk. Özetleyelim bu hafta gelenler bilsin diye. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin ismi El Cüneydi. El başında. Künyesi Ebu'l Kasım. Babasının adı Muhammed. Ebu'l Kasım El Cüneydi ibn Muhammed. El Hazaz lakabı var. Bir de şey nispesi var. efendim Bir de kavari ri nispesi var. El-Hazaz sıfatı lakabı ve kavari ri nispesi var. Nihavent şehrinden gelme bir aileden Bağdat'ta yetişti. Çok büyük zatlardan ilimleri öğrendi. Geçen haftadan üstüne çok bastıra bastıra önemini anlattık. Fakih olarak tanınmış. Yani İslam fıkhını yukarıya çekilmiyormuş. Ben mi yapacağım? Evet. Bu kadar. fakih alim. Yani bir mutasavvuf fakih oldu mu tasavvuf bakımından çok kıymetli bu durum. Çünkü fıkıh İslam'ın ahkamını bilmek demek. Kişinin ma ve ma aleyhi. Lehine ve aleyhine olan şeyi bilmesi. Ne yapması lazım, ne yapmaması lazım. Nesi sevap kazandırır, ne günah kazandırır. Bunları bildiren ilim bu çok önemli. İnsan bunu bilirse Şeytanın oyununa düşmez, hatalı iş yapmaz. Tasavvufta böyle bir durum, fevkalade önemli olduğunu belirtmiştik. Efendim, 297 senesinde halifenin neyruzunda vefat ettiğini, yani tahta cülüs bayramında vefat ettiğini, cumarte, cuma gecesi vefat edip cumartesi defnedildiğini yazmıştır. Ve bir hadisi şerif, onun rivayet ettiği bir hadis şerif, hadis raviliği de var, onu da okumuştuk. Ne buyurmuştu? O hadis şerifte Peygamber Efendimiz, yani söz Peygamber Efendimizin ama ravisi Cüneydi Bağdadi. O bakımdan e, burada alınmış, Cüneydi Bağdadi'nin rivayet ettiği hadislerden bir iki diye örnek olarak numune sadedinde O hadis neydi? Müminin ferasetinden kork, korkun, çünkü o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar, keramet gözüyle görür. Efendim? Kur'an-ı Kerim'de de buna delalet eden اِنَّ فِي ayatil lil الْلِلْمُتَوَسِّمِينَ âyeti kerimesi vardır el Mütevessimin yakabı ya anılan kimseler işte böyle feraset sahibi uyanık Müslüman müminler demektir diye bitirmiştik. Geldik 157. sayfanın başına semih muhammede Muhammed ne? Abdillah ibni Şazan yekul Cüneyt Kitabın yazarı Sülemi Hazretleri diyor ki ben Şadan oğlu Abdullah oğlu Muhammed'ten işitmiştim ki Cüneyt şöyle buyurmuş. Arada çok isim yok hemen tek bir Ravi'den zamanları yakın olduğundan almış bilgi. El Kurbu bilvedi cemun vel kaybetu bin beşeriyeti tefrikatun. ara e, Tasavvuf tabirleri çoktur. Her mesleğin tabirlerine ıstılah denir. Mesela doktorun doktor doktorla konuştuğu zaman söylediği sözlerin çoğunu Türkçe konuşur ama o iki doktor sen anlamasın. Neden? Meslek tabirlerini kullanıyorlar ıstılahları kullanıyorlar onun için anlamıyorsun. Hastalığın ismini latince Efendim şöyle oldu diyor, dilmen ne diyor Efendim O ne demek, bu ne demek, anlamıyorsun Neden? Meslek tabiri kullanıyor Özel tabirler kullanıyor Aynı şekilde Bir mühendisi de anlamazsın Aynı şekilde Efendim Hususi bir sanat Meslek sahibini de anlamazsın Fizik ilminin Tabirlerinde Efendim şu ne demek, bu ne demek Aydınlanma ne demek? Bir şey vardır, tarifi vardır. Güç ne demek? Kuvvet ne demek? Bir şey vardır. Onun gibi, yani bu umumi bir kaide, tasavvufun da tabirleri vardır. Terminolojisi vardır, ıstılahları vardır. Bunları bilmeyen anlamaz. Söylenen cümleyi anlamaz. Tabii bu tabirler nasıl gelişmiştir? Nasıl oluşmuştur? Hepsinin kökü var. Aslı var, izahı var. Mesela nefsü emmare. Nefsi emmare. Çok emreden nefis. Bu nereden geldi? Allah Allah. Bu ne demek? Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin kaynağı olduğu için İslam ilimlerinin tabirleri oradan çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bir tabir var: "Innâm nefs ale emmaretun bissu'u illa ma rahmâ Rabbi" deniyor. Oradan gelmiş. Demek ki insanoğlunun nefsinin çeşitleri var. Çeşit çeşit nefisler var. Bir tanesi emmâretun bissû'i kötülüğü çok emreden nefis. Bazı insanların nefisleri o insana kötülüğü çok emrediyor Şu günahı işle, şu hırsızlığı yap, şu keyfi efendim yerine getir, şu, şu hırsını tatmin et, şu sadisliğini yap. Kim söylüyor? Nefsi. Canı istiyor, ısrarla istiyor, yapıyor emmaretin bir su. nefsi o vasıfta. Tamam. Kur'an'dan çıkmış. Nefsi emmare deyince başkası anlamaz. Allah Allah. 20. yüzyılda yetiştim. Üniversiteyi bitirdim. Yabancı dilleri biliyorum. Bu adam nefsi emmare deyince neyi kastediyor? Gel anlatayım kardeşim. Bu tasavvufi bir tabirdir. Nefs şu demektir. Emmare şu demektir. Peki nefsi levvame ne demek? Ha, o da kıyamet suresinde la uksumu Orada geçtiği için insanlar anlamışlar ki Allah'ın kitabında bir de nefs-i levvane diye bir tabir geçiyor. Bir de demek ki levvane nefis varmış. O tabir oradan gelişmiş. Efendim nefs-i mülheme var bir de. nefsi mülheme. Bazıları tasavvuf kitabı yazıyorlar. Tasavvufu anlatan kitap yazıyorlar nefsi mülheme olduğunu tabirin bilmiyorlar. Yanlış söylüyor. Nefsi mülhime diyor. Mülheme olmaz. Mülheme olur. İlhamı veren Allah mülheme olacak. O nereden geliyor? O da efendim fe elhemeha fücuraha ve takvaha ayet kelimesinden geliyor. Demek ki Allah nefislere efendim, ilham ediyor. Fıskı fücurunu ve takvasını ilham ediyor. Ha, demek ki ilhama, mazhar olan nefis manasından mülheme. O da bir tabir. Ondan sonra radıyeten, yeten nefsi radıya, nefsi merdiye. Nefsi ne var. Yani bunlar, demek ki bu terminoloji istilahlar, Kur'an'dan çıkmış, anlıyoruz. Bilen biliyor kökünün nereden çıktığını, o zaman kökünü de anlıyor, işin mahiyetini de anlamıyor. Bilemeyen ıstılahlarda boğulur, ana manayı anlayamaz. Kelimelere takılır kalır, öbür tarafa geçemez. Kelimenin altında yatan manayı kavrayamaz. Umumiyetle muhakkak olan insanlar, yani derin insanlar, manayı anlarlar. Umumiyetle mukallit olan insanlar, taklitçi olan insanlar, evimlere takılırlar, işin özünü anlayamazlar. Gafil gelirler, gafil geçerler, gafil göçerler. Demek ki ıstırahlar var. Tasavvufi ıstırahların anlatıldığı eserler var. Bu işi bilen insanlar bunları uzun uzun ıstırahat-ı sofiye diye izah edici kitaplar da yazmışlar. Veyahut tasavvufa dair kitap yazmış da onun içinde bir bölümde tasavvufi ıstılahları yani terimleri açıklamış. Mesela çok meşhur, çok kıymetli, çok güzel bir eser olan e, İmam Kuşeyri'nin Er-Risale isimli eseri. Risale-i Kuşeyri'ye derler. Mesela orada tasavvuf ıstılahları vardır. E, Es-Serrac'in Muma ismi isimli eserinde tasavvuf ıslahları vardır. Mesela Gazali'nin ihyasında tasavvuf ıslahları açıklanır. Bazı ansiklopedik eserlerde açıklanır. Kur, el kurbu bu bir tasavvuf-i istilahtır. Kulun Allah'a yakınlığı. Kurp, kurbiyet demek. Yakınlık demek. Efendim sonra cen ve tefrika diye iki tabir var. Birbirinin zıddı. Cem ve tefrika diye iki tabir var. Aslında cem bir araya gelmek demek, tefrika da ayrılmak demek. Cem bir araya getirmek, tefrika iki bir araya gelmiş şeyi ayırmak demek. Ama bunlar tasavvuf ıslahı. Yani adam cem halindedir. Cem haline ulaşmıştır. Cem'ül cem haline ulaşmıştır veyahut adam Tefrika seviyesindedir. Tefrikadadır. Ne demek bunlar? Bunların izahları sayfalar götürür. Derslerle onu anlatmak lazım. Bilmeyen bu işi iyice anlasın diye. Tabi Cüneydi Hazretleri Hazretleri'ne de sormuşlar. Yani nedir bu cem, nedir bu tefrika diye. Tarık etmiş. Yani soranın anlayacağı şekilde tarif etmiş ama sizin ya bizim anlamamız için bu kadarcık söz yetmez, çok daha uzun tarifler lazım, geniş anlatım lazım. El kurbu bilvecdi vecd-i cem'un, yani insanın vecd haline gelip de Allah'ın yakınlığını kazanması, işte bu cem'dir. Ben gaybetü bil beşeriyeti tefrikatun beşeriyet sıfatlarının tesiri altında kalıp da beşeriyetten sıyrılamamış olmak da teflikadır. Demek ki vegetal me gelip de beşeriyet sıfatlarından sıyrıldığı zaman cem haline geliyor. Beşeriyet sıfatlarını geçemeyip de o halde kaldığı zaman teflikah haline kalıyor. Tabii buradaki bu sözleri de anlatmak lazım. Bunlar da yetmez. Şimdi insan mevlasına kavuşmak deniliyor. Ama kavuşması deniliyor. Bu nasıl bir şey? Allah'a kavuşmak, Allah'a vasıl olmak falanca zat-ı muhterem efendim Allah'a vasıl olmuş efendim. Vuslat makamına ermiş kimse falan deniliyor. Ermiş diyoruz. Ermek, ulaşmak diyoruz. Bu nasıl olacak? Yani Yüksek bir yerde de şöyle uzanıp da mı eriyor? Ermek nasıl oluyor? Ulaşmak nasıl oluyor? Bir yerde duruyor da onun gidince mi yakın oluyor? Allah'a yakınlaşmak esrarı nedir bu işin? Şekli nedir? Bu neyle ilgili? Allah bilgisiyle ilgili. Allah bilgisi nedir? Kişideki Allah bilgisi marifetullah'tır. Sen Allah'ı biliyor musun? Belki biliyorum dese bile çok şey bilmiyor düşün. Çok insan Allah hakkında doğru düzgün, sağlam geniş bir bilgi bilmiyordur bizim kardeşlerimiz inşallah biliyorlardır da çok kimse bilmez çok kimse de yanlış bilir mesela bir Amerikalıya onlar Allah demiyor tabi Gat diyor efendim nedir Gat? yani Tanrı dediğin nedir dediğin zaman abuk sabuk bir şey söyleyecek sapık söyleyecek Yanlış söyleyecek. Çünkü Hz. İsa'nın Tanrı olduğunu sanıyor. Yanlış. Kökünden yanlış. Bir Japon'a sorsan Tanrı nedir diye o da abuk sabuk ve sapık bir şey söyleyecek. Neden? O da, Onun da zaten kökü bozuk. Adam güneşi Tanrı sanıyor. Ondan ne hayır gelir? Güneşi Tanrı sanan bir insan ne anlar bu işten? Ha, demek ki Allah'a yakınlaşmak Demek Allah'ı doğru bilmekle ilgili bir şey. Yani Allah'ı doğru bilen bir insan Allah'a yakınlaşmayı da doğru bilir. Allah'ı yanlış bilen bir insan Allah'a yakınlaşmaktan da hiçbir şey anlamaz. Aval aval bakar, ağzı açıp durur, içine de sinek kaçar. Anlamaz bir şey. Şimdi tabii Allah'ı Kur'an-ı Kerim'de Celle Celaluhu kendisi hakkında duyuruyor ki neyse kemisrihi şeyin hiç onun gibi bir şey yok Allah gibi bir şey yok mesela Allah farz edelim hani biz kutberest kavimler gibi değiliz ağaca tapmışlar obje dediğimiz yani görünen bir şeye tapmışlar bilinen bir şeye şu dağa tapmışlar. İşte bu da benim tanrım diyor mesela. Veya bir hayvana tapmış. eski olarak beyaz ayıya tapınıyormuş. Efendim bilmem Afrika'daki filanca kabile bilmem neye tapınıyormuş filan. Tamam. allahu u Teala Hazretleri biz öyle bilmiyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki neyse hiç şeydi. Allah'a benzeyen bir şey yok. O halde benzeyen bir şey olmayayınca biz teşbihle Allah'a anlatabilir miyiz? Anlatamayız. Şunun gibi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Elektrik gibi diyemeyiz. Güneş gibi diyemeyiz. Hava gibi diyemeyiz. Efendim bilmem madde gibi diyemeyiz. Neyse kendisi bir şey hepsini kökünden silmiş. Onun gibi bir şey yok. Onun gibi bir şey yok. E bilemeyiz. Sonra ne buyurmuş? La تُدْرِكُهُ ebsar وَهُوَا يُدْرِكُ ebsar. Allah gözleri, gönülleri bildiği halde gözler onu göremez. Allah her şeyi bilir ama gözler, etrafı gören şu gözler onu görmez. La تُدْرِكُهُ ebsar. Gözler Allah'ı kavrayamaz, idrak edemez, algılayamaz. Hem demek ki biz bakıp da Allah şurada bak gördüm diyemeyeceğiz. Yani öyle direkt gibi, şekil gibi, renk gibi bir şey değil. Bina Hiçbir şeye benzemeyen, hiçbir onun benzeri olmayan, benzersiz, nazirsiz, şeyliksiz olan. Gözlerin görmediği, Allahu Teala Hazretleri bir insan nasıl bilecek? Al başına. Efendim, mühim bir problem büyük altından kalkılmayacak bir soru. Ver bakalım cevabı. Benzeri yok, şeriki yok, naziri yok, gözler onu göremez. Nasıl bilecek? Allah Celle Celaluhu gözlerle görülmez ama gönülle bilinir. İnsanın Allah'ı bilme uzvu organı, ağzası, gözü değil, gönlüdür. Gönlüyle bilinir. Onun için büyüklerimiz demişler ki Allah mümin konunun gönlüne tecelli eder. Onun için şair kısaca söylemiş ki: Sür çıkar ayyarı bilden ta tecelli ede hak. Esverleyin bu çok güzel bir beyit. Sür çıkar ayyarı bilden ta tecelli ede hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan çok güzel bir şiir tamamını ezberlemek lazım böyle güzel şiirler kaçırılır mı? ezberlemek lazım boş şeyleri ezberleyeceğine ne diyor? bu beytte şair gönlünden yabancıları masuvallahu gayrullahu çıkart gönlünde başka bir şey kalmasın Allah'tan başka bir şey. Koma gönlünde Allah sevgisinden başka bir şey. Hepsini çıkar, sür çıkar ayarı dilden. Dil bu değil. Lisan demek değil. Dil gönül demek. Farsça dil gönül demek. Türkçe dil bu demek. Türkçe dil ağızdaki lisan dediğimiz efendim şey. İngilizce tan diyor. O. Ama Farsça'da dil ne demek? Gönül demek. Türkçesi gönül Farsçası dil, Arapçası kalp. Kalp, dil, gönül. Hepsi aynı şey. Kalp. Sür çıkar ayarı dilden. Masivallahı kalbinden sür çıkar, at. Kalbinden at diyor. Yani gönlünden Allah'tan böyle olan şeyleri at. Ta ki at ki Allah tecelli etsin gönlüne. Senin kalbine Allah tecelli etsin. Çünkü sebep söylüyor. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Padişah ev güzel, tertemiz, kıymetli, alımlı efendim, şerefli olmayınca padişah gelip öyle bir yere yerleşmez, misafir olmaz. Alem padişahı olan, Rabbü'l alemin olan Allahü Teala Hazretlerinin senin gönlüne gelmesi için sen gönlündeki masuallah pisliklerini çıkar. Sen temizle bakalım orayı. Gönlün tertemiz olsun. Tabi anlıyoruz ki gönülden pis duygular gidecek. Çirkin düşünceler gidecek. Kötü niyetler gidecek. insan insanoğlunun içindeki kötü huylar temizlenecek. İnsanoğlunun içinden kötü duygular gidince, kötü fikirler gidince, kötü niyetler gidince... Kötü huylar gidince, tertemiz, çok iyi niyetli bir insan olunca Allah tecelli edecek. O zaman tecelli edecek. Doğru. Allah-u Teala Ziyetleri, insan gönül gönlüyle bilir, gönlüyle bulur, gönlüyle müşahede eder. Onun için gönle nazar etmek lazım, gönül alemine teveccüh etmek lazım ki Allah'ın tecellisine mazhar olsun. Bir de şu var. <gülüyor> bilmeyen bir insana hiç görmediği bir şeyi benzetme olmadan benzemediğine göre anlatmak mümkün değildir. Mesela anadan doğuma kör olan bir insanın kırmızı renk ne demek? Yeşil renk ne demek? Anlaması mümkün değil. Çünkü gözü yok. Anlamaz. Tatma duygusu olmayan bir kimsenin Ekşi ne demek, tatlı ne demek, efendim acı ne demek anlaması mümkün değil. Gibi. Hiçbir şeye benzemeyen allah Teala hazretlerini tatmayan, bulmayan, bilmeyen, anlamayan bir kimseye tadan, bulan, bilen bir kimse anlatamaz. Neden? Ne desinle anlatsın? Tatmayan bilmez. Nasıl anlatacak yani? Anlatamaz. Ancak belki ki çok güzel. Son derece son, sonsuz derecede tatlı bir alem. Çok güzel bir duygu. Efendim tarifsiz efendim şerefli bir şey. Son derece bir şeyler der ama ne? Onun ne demek istediğini sen onu müşahede etmeyince anlayamazsın. Siz. Onun için büyüklerimiz demişler ki Allah'ı Celle Celaluhu sana verir bildirse, bildirse, yine Allah bildirir. Başkası bildiremez. Neden? Allah her şeye kadir olduğu için. Tarif edilmeyen şey Allah için mümkün mü? İmkansızlık mümkün mü? Yapamaz. Diyebilir misin herhangi bir şey? Allah yapılamayanı yaptığından, her şeye kadir olduğundan, o bildirir. Başkasının bildiremediği şeyi o bildirir. Ha, bu muymuş? Aman Allah'ım! Bayıldım dersin bildirdiği zaman. Bildirmediği zaman da bildirmediği kimse bilemez. Tabi bu sözler nerelere kadar gider? Daha başka ne kadar konuşmak lazım? Allah'u Teala Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Neden? Hep Kur'an'ı delil alıyoruz. Çünkü Allah'ın keramı en sağlam kaynak o. Müslümanın anayasası, imanın anayasası, Kur'an-ı Kerim. Her şeyin bilgisi orada, onun için oradan şey yapıyoruz. Hiç de tereddüt etmiyoruz orada söyledikten sonra. Musa Aleyhisselam da Allah'ı görmek istemiş de, göremezsin buyurmuş mesela. O da sanmış ki şöyle, gözüyle baktığı zaman görebilir, göremezsin demiş. Şimdi, bir de buyuruyor ki allah Teala Hazretleri, ve hüve ma'aküm eyne ma'küntüm Siz nerede olursanız olun, Allah sizinle beraber Nerede olursanız olun Sen demiyor, siz diyor Herkes Herkes Nerede olursa olsun demek Efendim Her yer demek yani Netice itibar. Onun için Allah her yerde Hazır ve nazır, her yerde Bir yerde değil bir mekanda değil bir cihette değil bir yönde değil bir tarafta değil her yerde her anda o bir şanda her anda bir tecellide her yerde rehber mahfüm aynı makfundum nerede olursanız o sizinle beraber bu nasıl bir beraberlik o bizimle beraber olduğunda olduğu halde biz nasıl ondan uzağız ne kadar ayıp. Ne kadar acayip bir şey ki efendim Allah kuluna şah damarından daha yakın. Kulu Rabb'inden korkunç mesafelerde uzak. Tarihsiz derecelerde uzak yani. Ne kadar ayıp. Ne kadar acayip. Allah yakın, kul uzak. Hadis-i Kutsi'de Allahü Teala ziyaretleri buyurmuş ki, kulum bana bir karış gelirse ben ona bir arşın gelirim. O bana bir arşın gelirse ben ona bir kılavcık gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kesuhane'de. Gene çevirelim bir sayfada. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor allahu Teala ziyaretleri? Bismillahirrahmanirrahim. Hüvel evveldir, vel ahir. vel zahirü vel batın. bütün şeyin O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Zahirdir, batındır. Buyur bakalım. Gel bakalım. Anla bakalım. Bir izah et bakalım. Efendim kavra bakalım. Evvel ve ahir odur. Zahir ve batın odur. Şimdi tabii kim neyi isterse Allah istediğini veriyor. Bana dua edin. Ben...